يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها ذرجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كولوا قولا سديدا يصدف لكم وعمالكم ويعطر لكم ذنوبكم وَمَن يُتِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْضًا عَظِيمًا عَمَّا بَعْتُ فَإِنَّ أَصْتَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُخَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مهتفة بدعة وكل بِدَعَةٍ وَكُلَّ وكل دَلَالَةٍ وَكُلَّ د İyi akşamlar. İman derslerinin kaç oldu bu? Tamam. Bu ders silsilesinin şimdi çok önemli bir konu. Ama biraz ağır tabi. Not alan tekrarlayan aklında kalır. Almayan Tekrar etmeyen, yazmayan derler ya lahmacuncu paşa gibi olur. Dolayısıyla meseleyi anlattığım zaman ilmi olduğunu göreceksiniz. Ve size karşı gelip de bu meseleleri arz ettiklerinde onlara böyle baka kalırsınız. Gerçekten ilmi bir konu ve bu ilim ehli arasında birçok kişinin selefin indinde, yani normal ameli imandan görmeyenlerin değil, ameli imandan görenlerin içerisinde bile tartışmalı bile demiyorum ki selefin indinde bile kar karışık bir durum söz konusu. <gülüyor> Başlık olarak şöyle bakın, zahiri amellerin, ne demek zahiri ameller? Yani görünen kalbi ameller değil azalarla yaptığımız amellerin yani azalarıyla yapılan amellerin bütünü bunun terki şimdi zahir ameller dediğin zaman bunun ismi şudur bakın amelin cinsi bütünü dediğin zaman amelin bütünü cümlesiyle beraber kullandığın zaman buna amelin cinsi denilir amelin cinsine demek kalp dil ağızı diye üç ayırdın ya. O üç'e ayırdığın zaman zaten kalbe ayırmışın. O zaman o azalardan kısıp azarlarla amel, organlarla ameldir zahir amelleri kastedersin ve bunun cinsidir. Buna cins denilir. Ne demek bunun cinsi? Bütününü demektir. Bunun terki ve zahir amellerin cinsi dediğimiz, bu zahir amellerin cinsi bütünü. Amel dediğin zaman o hani içinden vücüz değil. İçinden vücut. Al şimdi yoldan bir taşı çekmek zarar veren insanlara. O cüzü değil. Amel namına ne varsa cins olarak hani Arapçada cinsini nefeden la vardır ya. O namına neyi nefhediyorsa onun gibi amel namına ne varsa zahiri de görünen organlarla yapılan bunun nefli amellerin cinsi denilir. İşte bu zahiri amellerin cinsi yani namaz, ana babaya itaat yoldan bir taşı çekmek içki içmemek, zina etmemek bunlar <gülüyor> imanın şubelerinden olan, zahir amellerin hepsini kaplayan bir cinstir hepsinin genel ismidir İşte bu imanın kemal şartı mıdır yoksa sıhhat şartı mıdır meselesi, başlık bu şimdi açacağız tek tek zahiri ameller yani azalar ile yapılan amellerin bütünü ile bütünü ile ele alındığı zaman amelin cinsi denilir buna. Zahiri amellerin, azalarla yapılan amellerin bütününü ele aldığında buna amelin cinsi denilir. Rıstılahta böyledir. <gülüyor> yani amelin cinsi dediğimiz zaman insanın yaptığı zahiri ameller kastedilir. Kişi zahiri ameller yani azalat ile yapılan amellerin Bütününü terk ederse Bunun hükmü nedir? Bağısı diyor ki Kalbi ameller var Zahiri amellerin bütününü terk ederse iman ondan nefrolunmaz diyor bakın Dolayısıyla ne diyorlar? Zahiri ameller imanın kemal şartıdır Sıhhat şartı değil Kemal şartı olunca ne oluyor? Yani olması olur Sıhhat şartı olmazsa olmaz Olmadı mı? zahiri ameller olmadı mı kalbi ameller falan hep iptal olur bu ara zahiri amellerin bütünü cinsi imanın kemal şartı mıdır yoksa imanın sıhhat şartı mıdır zahiri amellerin bütünü yani cinsi imanın kemal şartı mıdır yani zahiri amellerin bütünü cinsi dediğimiz olmazsa da iman olur olursa iman kamil derecede Olur. Gibi mi yoksa zahir amellerin bütünü o cinsiz zahir amellerin cinsi imanın sıhhat şartımızdır. Yani zahir amellerin bütünü olmazsa imanın yok ve geçerli değildir demektir. Hangisi? Burada bilinmesi gereken şu bakın asıl da. Aslında bu başlıklarımız asrımızda bizim konuşuluyor, meşhur olmuş. Yani bu cümleler bizim selefimizin kullanmadığı cümlelerdir. Geçmiş selef. Ama asrımızda selefin de kullandığı şeyler bu. Onların indi meşhur, meşhur olmuş. Selef iman meselesinde ifade ettiği, kullandığı manaları ortaya koyup serdetmek için... Seçtiği konular, seçtiği kelimeler konusunda çok titizdi geçmiş tarafımız. Onların sözleri azdı ama bereketliydi. Bizimse sözlerimiz çok, maalesef bereket az. Selef kullandığı kelime ifade yani kelimelerle ifade ettiği anlamları ortaya koymak için seçtiği lafzı hem anlamını da hem de lafızları itibarıyla ele alıyor. Hem anlamıyla seçtiği lafızları anlamlarıyla ve lafızlarıyla ikisini birlikte ele alıyor. Yani hem anlatılan lafızlar yerine oturtularak seçiyor, seçiliyor. Hem de lafızların o lafızlar var ya o lafızların içine yüklediği manalar yerine oturtularak gündeme geliyor. Hem anlam hem lafız ikisinde de bir bütünlük var. Meramını anlatmak isterken Kullanacağın kelimeleri seçerken Ne oluyor o zaman? Sen de böyle bir lafız kullanabilirsin Ha bak bugün de konuşuluyor ama Bunları kullanırken nasıl olacak? İki şart var bu konuda Dine ters olmayacak Ya da yanlış anlamaya mahal bırakmayacaksın Dine ters olmayacak Yanlış anlamaya mahal bırakmayacaksın O zaman hepiniz değişik değişik Aynı şeyi tarif edin Sonuçta aynıdır. Kullanıldığı lafızla manaya oturtabiliyorsanız yanlış anlamaya mahal bırakmayacak dinlere ters değilse aynı şeyi iman şey imanda da mesela biraz farklıdır lafızlar sözler. Birinde fiildir, değil mi? Birinde ameldir. Birinde işte lisandır, birinde kavildir. Dolayısıyla e, lafızlar, manalar tam oturduğu müddetçe farklı şekilde anlatabilirsin. Ama iki şart var. Dine ters olmayacak bir de yanlış anlamaya yol açmayacaksın. Burada istediği kelimeyi ne abarsın seçersin. Fakat bu dediğimiz şartlar içinde olduğu müddetçe yoksa ıstılahta kullanılan kelimeler doğru anlamlar ifade ediyorsa farklılık arz edebilir. Istılahta kullandığım bazı kelimeler eğer doğru anlamlarda kullanılıyorsa farklılık arz edebilir yani kullanılan kelimeler anlamı yönüyle dinin dışına çıkmadığı ve yanlış anlamaya da yolaşmadığı müddetçe <gülüyor> lafsı yönüyle farklı olmasına bir sakınca yok o zaman bunu anlattıklarımızdan sonra tekrar konumuza dönelim zahiri amellerin bütünü bunu kullanmışlar yani cins imanın kemal şartı mıdır yani hiç zahiri amel yapmasan da olur. Böyle bir şart mıdır? Yoksa imanın olmazsa olmaz dediğimiz sıhhatini ortadan kaldıran şart mıdır? Dur. Amelin cinsi dediğimizde zahiri amellerin biz ne, ne yapıyoruz? Bütününü diyoruz. İmanın sıhhat şartı dediğimizde de imanın mütelazımı dediğimiz o birbirini tamamlayan parçalar olmazsa olmazıdır. Aslında bu tabirleri ne dedik? Selefimiz kullanmamış. Bu tabirler sonradan gündeme gelmiş olan tabirler. Dolayısıyla sonradan çıkan tabirleri hem lafızları ve hem manaları ile o zaman iyice irdelememiz gerekir. Hangi lafızlar üzerine o hangi manaları yüklemişler bunu sorulur, çoğu hocadan duymuşsunuzdur falan kelimesini kullanırken ona ne mana yüklerin niye adamın anladığı seviyeye inip onun ne anladığını bilmek için işte bu anlamları bu yönüyle çok iyi bilmemiz gelir ki, ki ilk selefimiz dönemindeki alimlerin tabirleriyle bizim uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu ona göre biz ele alırız yeni çıkan bir kelime varsa zahiri amellerin bütünü cinsi imanın olmazsa olmaz dediğimiz sıhhat şartıdır diye bir cümle kullanırsan ya da zahiri amellerin bütünü cinsi dediğimiz imanın kemal şartıdır diye başka bir cümle kullanıp yani zahiri ameller olmazsa olmaz deyip de iman olur olmazsa da iman e, zahiri amellerin bütünü cinsi olmazsa da iman olur çünkü kemalindendir deyip bir cümle kurursan o zaman ne olur? Böyle bir cümleler kullanıldığı zaman bu cümleler aslında böyle hani insanların kafasında karışıklık veren kapalı mücmel cümlelerdir. Bu cümlelerin tavsil edilip açıklanması gerekir. Neye göre? Dediğimiz temin ki anlam ve lafız kaidelerine göre. <gülüyor> ehli sünnetin İcmasıyla baktığın zaman zahiri amellerin bütünü imanın olmazsa olmaz dediğimiz sıhhat şartıdır bakın. Neymiş Ehli Sünnet'in görüşü? Sıhhat şartı. Zahiri amellerin bütünü imanın olmazsa olmaz dediğimiz sıhhat şartıdır. Yani zahiri ameller olmadı mı? İman da iptal olur. İstersen kalbi amelin olsun ki biraz sonra gelecek Zahir amellerin olmaması kalbi amellerin olmamasına delalet eder. Onu da açacağız ileride. <gülüyor> yani zahiri amellerin bütününü terk eden kişi kafir olur. Mutlak hüküm veriyoruz. Mukayyet değil. Yani genel hükmünü veriyoruz. Kişi her kişi için demiyoruz bunu. Tamam mı? Tekfir meselelerindeki meseleler gibi. Fakat zahiri amellerden bir insan bir kişi bir kısmını terk etse bazılarını terk etse kafir olmaz. Ama biz bütününü dedik bak. Cinsini dedik. Doğru mu? Evet. Sadece yoldan insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmazsa ya da içki içse zina yapsa ne olur? Kişi günahkar, fasık olmakla birlikte yine Müslüman sıfatını alır ve iman dairesinden çıkmaz. Fakat kişi öyle bir amel terk eder ki zahiri amellerden bunlardan öylesini terk eder ki mesela kasten namazı terk ederek kılmaması gibi o zaman bakın kafir olur. Kur'an ve sünnet nasları Kur'an ve sünnetin delalet ettiği naslar zahiri amellerin imanın olmazsa olmaz şartı olduğunu açıkça delalet eder. Birçok ayet bu konuda delalet etmiştir. Mesela onların hepsi cennete girmeyle alakalı işte bunlar cennete girenlerdir, işte bunlar cenneti kazananlardır. Hepsine baktığınız zaman salih Amel'in yanında zikredip şart koşmuştur. Onlar salih amel işlerler diyor. Bunlar birçoktur. Bunların bunlar delildir ona. Yine amelin imandan olduğuna delalet eden bütün delillerin zikrine bakın. Amel imandan diye ders yaptık değil mi? Amelin iman arasındaki ilişkiye dair vurgu yaptık. Orada verdiğimiz delilleri düşünün. Hepsi amelin imanının sıhhat şartı olduğuna delildir aslında onlar. Neden? Çünkü imanı anlattık biz kalple tasdik, dilirikler, azalarla amel dedik. İmanı anlatırken amel kısmından bahsettik. İmanın bir parçası ameldir dedik. Olmazsa olmazıdır dedik. Sonra amel olmazsa da iman olur. Amel olmasa da iman olur denilir mi? Denmez dedik. Bu çelişkili bir meseledir o zaman. Dersen amel olmasa da iman olur dersen bak bu çelişkilidir. Çünkü bunu teferruatıyla gördük. Çünkü din ayırırken bunu ne yaptı bize Kur'an ve Sünnet'ten gelen deliller ayırırken kalp, dil, amel diye ayırdı. Kalp, dil, amel diye ayırdığın zaman amel ile kast edilen burada ne olmuş oldu? Azalarla Zahiri ameller, azalarla ameldir. Neden? Kalbi ameller değil. Kalbi daha Çünkü kalbi zaten başında zikrettik. Kalp değil bak kalbi ayrı getirdi. Ama dil, söz ve söz ve amel desen o zaman kalbe kast ettiğini açıklamıştık değil mi? Arapların evet. vurgatında. Biz burada üçlü ayırdığın zaman bunu zaten üçlü de ayırıyor alimler ki olmazsa olmaz diyerek bunu İmam Şafi'den ayırırken kalp, dil, amel diye ayırdığında amel ile kastedilen burada zahir amellerdir. Çünkü kalbi ayrıca ayırdın. Kalp, dil diye ayırdın. O zaman kalbin yanında dili, de ikisinin yanında da amel ayırdın o zahir ameldir. Çünkü kalbi ayrıca ayırdın. O zaman amel ile ayrılan kalbi ameller değil zahiri azaların amelidir. O zaman zahiri ameller imanın olmazsa olmazıymış bak. Burada kastedilen amelin cins olarak zikredilmesi. Hepsi yani. Fakat amel kısmını tek tek ele aldığımız zaman terk edilen amele göre ne olur? Hüküm yer. Bir insan zahiri amellerin imanın kemal şartı olduğuna delil getirmesi gerekir o zaman. Zahiri amellerin imanın kemal şartıdır derse o zaman buna delil getirmesi gerekir. Çünkü bizim ispatımız, delilimiz bunun tam zıttıdır. Yoksa bu sözü batıl olur. Madem ki din bunu üçe ayırdı kalbi ayrı tuttu, dili ayrı tuttu, ameli ayrı tuttu. O zaman amel kalp ile ayrı ise burada amel, ile ayrı zikredildiyse buradaki amel zahir amellerdir. Kalbi ameller değil. Çünkü kalp ayrıca zikredilmiştir bunun içinde. Bakın şimdi Numan bin Beşir'den bir rivayet var. Şimdi delillerde bu baktığımız zaman alimlerin ayırması da bizim için bak. Bunu ilim ehli ayırırken böyle tek cümlede ayırdığı için böyle Geleceğiz ona da. Şimdi burada Numan bir Beşir radıyallahu anh dan şöyle geliyor. Diyor ki Ela dikkat edin. Ve inne fil cesedi mudga. Muhakkak ki cesette bir et parçası vardır. Yani insan vücudunda. İza salahat eğer ki o salah bulursa düzelirse salahal cesedu kullu insan vücudunun da hepsi, bütün ceset düzelir. <gülüyor> ve iza fesedet eğer ki fesat bulup bozulursa fesedel cesadı kullu, bütün insan vücudu da bozulur. Ela dikkat edin ve hiyel kalbi, işte o kalptir. Yani dikkat edin, insan vücudunda bir parça vardır ki et parçası, eğer ki o düzelirse vücudun hepsi düzelir. Eğer ki o bozulursa vücudun hepsi bozulur. Dikkat edin işte o kalptir. Kişinin eğer kalbi bozuksa zahiri amelleri de bozuktur. Bakın. Neden? Çünkü kalp salah bulursa ameller de salah buluyor. Zahiri amelleri işlemeyen kişinin kalbi bozuktur o zaman. Bu hadis zahiri amellerin bütününü cins olarak terk etmenin küfür olduğunu gösteriyor. Zahiri amellerin tümünü Cins olarak terk ettiğin zaman Onun küfür olduğunu gösterir Çünkü hadiste ne diyor Vücudun hepsi bozulur diyor. Zahiri amellerin hepsini insan Vücuduyla yapar değil mi Eğer ki kalp düzgün olursa O zaman zahiri amel Olması gerekir Eğer kalp düzgünse bir insanın Zahiri amel olması gerekir Çünkü niye Kalp düzgünse insanın cesedi de düzgün olur. Bu hadisten çıkan bakın bir kaide vardır. Bu kaide çok önemli. Zahir ile batın birbirinin olmazsa olmaz parçasıdır. Mütelazımı denilir. Yani ne demek? İnsanın kalbindeki dışındaki zahiri kalbindeki batınıyla ne olması gerekirmiş? Mütelazım olması gerekirmiş. Çünkü eğer ki o düzelirse vücutun hepsi düzelir diyor. Zahir düzelirse batın da düzelir diyor. Doğru mu? Bakın kaide buradan çıkıyor. Yani olmazsa olmaz parçalarıdır. Toplumumuzda hiçbir amel işlemeyip de kalbin temiz olmalı. Ya önemli değil o kadar benim kalbim temizdir diyenler bu tipler normalde aslında yalan söylüyorlar. Dikkat edin. Hem kalbin temiz hem de seni yaratan Rabbine ne yapıyorsun? Ufacık bir saygın yok ki ona karşı bir namaz bile kılmıyorsun. Ebu Hureyla radıyallahu anh'u'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın başka bir hadiste İnnallâhe la yanzuru ila suvarikum Muhakkak ki Allah sizin dış suretlerinize bakmaz görünüm size. Ve lâ ilâ emvalikum emvâlik, ve sizin mallarınıza da bakmaz. Zengin misiniz? Fakir misiniz? Ve lakin yenzuru ila kulubikum. Fakat o sizin kalplerinize bakar. Ve <gülüyor> amelikum Ve amellerinize bakar. İşte Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. O zaman kaideye bakın şimdi o kaideye dönelim. Zahir ve vatın birbirinin mütelazımıdır. Yani olmazsa olmaz parçalardır. Bu kaydıya göre her kim zahiri amellerin tümünü terk ederse bu durum kendisinde kalbi amellerin tümünün bulunmadığına delalet eder. Çünkü birbirinin mütelazımı. Kişinin kalbi bozuk olduğunda kalbi bozuk olduğunda kalbi kalbi bozuk olduğunda onda kalbi amel de olmaz. İnsanın bak şimdi kalbi bozuk olduğunda kalbine dönük ameller de olmaz. Allah korkusu Allah sevmesi. Rabbine saygı değil mi? İnsanın amellerinin bozuk olması kalbi amellerinin de bozuk olduğuna delalet eder. İnsanın zahir amellerinin bozuk olması onun yani vücudunun zahirinin amellerinin bozuk olması kalbi amellerinin de bozuk olduğuna delalet eder bir kişinin kalbinde Allah korkusu olacak Allah sevgisi olacak Allah'a saygı gibi kalbi amellerden birisi olacak ama bunda zahiri hiçbir amel yok böyle bir insan var ya yok böyle bir insan yani. olmaz hayali bir şeydir neden? çünkü insan bırakın Allah'ı sevmeyi bir kadını sevdiğinde bile o kadın için yapmadığı şey yok duymuyorsunuz mu insanları birçok kadınlar için neler yapıyor evlenmek istediği için sevdiği aşık olduğu için evlerinin önüne yazılar yazıyor seni seviyorum balonlar çiçekler bilmem neler sınıfına giriyor rüzgar yapıyor falan bunlar ne bak bunlar o sevgi kalpteki sevginin amele dökülüşü doğru mu senin kalbinde sevgi var ben Rabbimi seviyorum e amele dönmemiş nasıl olacak o iş bu çok önemli bak burası gerçekten çok önemli kalbi ameller meselesine giriyor çok önemli çocuk sevgisini düşünün annenin <gülüyor> hem çocuğunu sevecek hem de onu hiçbir engel olmaksızın arada hiçbir engel yok çocuğunu seviyor ondan sonra böyle e, olmaksızın onu gidip görmüyor görmek için bir şey yapmıyor böyle bir anda düşünün mü? onun için zahir ile batın kalp ile dış organların hepsi birbirinin mütelazımıdır bu kaidedir dikkat edin bedeni harekete geçirmeyen bir sevgi ve korku bak bedeni harekete geçirmeyen sevgi korku saygı kesinlikle böyle bir şey yoktur yani öyle bir korku yok ben Rabbimden korkuyorum bedeni harekete geçirmiyor ben Rabbimden korkuyorum Rabbimi çok seviyorum bedeni harekete geçmiyor Rabbime saygı duyuyorum namaz yok bir şey yok itaat yok ne diyor Yahudi ve Hristiyanlar biz de Allah'ı seviyoruz madem Allah'ı seviyordur Resulüne tabi olun Allah'ı seviyorlar e Resul'u eşek gibi biliyorlar çocuklarını tanıdığı gibi tanıyorlar ama derler ya icraat yok bu yani onun için işte bu anlatılanlar zahiri amel imanın sıhhat şartı değildir ancak kemal şartıdır diyenler var ya onların tartışmalarına hala böyle bir diretmelerine ne kadar acı bir konumda olduklarını gösterir yani zahir amelleri terk ettiğin zaman o onun kemal şartıdır olmazsa da olur yani o kemalindendir yoksa zahiri ameller olmazsa da kalbi ameli var adam böyle diyen adamlar var ya anlatabiliyor muyum? dolayısıyla bu biraz vahim acı büftan bir durumdur yani o zaman zahiri amellerin cinsinin terki kalp amellerinin de bulunmadığına ne olmuş olur? delil olmuş olur kalp amelleri bulunmayan bir kimse de ise kafir olur. İbn-i Teymiye'nin şöyle bir sözü var. Diyor ki muhakkak ki kalp amellerinin cinsi <gülüyor> kalp amellerinin cinsine demek? Tamam. Zahire hepsi kalbin imanının olmazsa olmaz parçasıdır. Bak. Ennel cinsel amali min levazimi imanil kalbi kalbi imanın lazımlarındandır. Amellerin cinsi muhakkak ki amellerin cinsi imanın olmazsa olmaz lazımlarından bir parçadır yani. Buraya kadar anlaşılmayan var mı? Burası önemli. Zahiri amellerin cinsinin Terkini komple bir kenara bırak Sadece oradan bir namaz al Namazı terk eden Dinden çıkmış olarak öldürülür Hükmü budur Çünkü ileride de geleceği gibi Kur'an'dan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden Namazı terk edenin kafir olduğuna dair Müşrik olduğuna dair Dini olmadığına İslam milletinden çıktığına dair Rivayetleri biz biliyoruz sahabeden icma varı rivayetleri de biliyoruz bütün sahabeye ıtlak edilmiş bu doğrudan doğruya küfürle alakalı bir meseledir bak. yani zahiri amelleri bırak sadece namazı onun içinden olay bu sen daha hala zahiri ameller işte kemal şartıdır diye tartış yani namaz zaten sıhhati götürüyor komple imanı iptal ediyor doğru mu? daha neyine Kemal şartı olarak güldüm. ne getiriyor bunları desen tabi namazın terkini küfür demeyenler de var falan bir sürü tartışmaya girecek bizim öyle bir derdimiz yok biz Kur'an sünnet amel eden insanlarız ehlinin hatası da vardır sevabı da vardır ve biz taklit etmemekte birlikte onlardan istifade eden insanlarız evet evet yani namazın delillerle de sabit olduğu gibi itikada da ameli de hepsi birdir. Ehli Sünnet alimlerinin birçoğu zahiri amellerinin, şu alimlere dönüp baktığın zaman imanın olmazsa olmaz şartı olduğuna işarette bulunmuşlar. Selef alimlerimiz kalp, dil, ağızlar ile amel olarak bunları ne yaptı bir cümlede bize nakletti hep. Böyle hani böyle bir cümle akışında getirdiler. Böyle ayrı ayrı bir şeylerde zikretmeler Niye? Bir cümlenin içerisinde zikrettiler. İman, kalp, dil, ağza. Daha buna benzer sözler değil mi? Üçlü tasdiki hep bir arada kullandılar. zahire delalet eden azalar, yani organlar ile amel demişlerdir. Kısaca bir iki örnek verelim bakın. Daha önce verdik aslında bu örnekleri de ama... Konuya bu dönük olarak bak verdiğimizde ne diyor diyor ki Fudail bin bize göre imanın içi dışı dil ile ikrar, kalp ile söylemek, organlarla amel etmektir. Bak cümle akışını göre Üçünü bir yerde topladı. Hiç ne yaptı? İstisnası, anti ya da şu şu şu kaydı falan bir şey yok. Gördünüz mü? Bu kullanılan cümle terkibine çok dikkat edin. Yani selef alimlerinin kullandığı kelimeleri neden? Onların sözü azdır ama bereketlidir. Onlar kullandığı zaman hem manalarını hem lafızlarını yerinde oturtturarak kullanıyorlar. Yani normal bir insan gibi, normal bir şey gibi, zamanımızdaki gibiler de gibi kullanıyorlar. İmam Şafi, sahabe tabi'in ve onlardan sonra bizim kendilerine ulaştığımız kimseler imanın söz, fiil ve niyet olduğunu bu üçünden birisi olmadıkça diğerinin de geçerli olmadığı üzerinde icma ettiler hep cümle akışı Abdülkadir Geylani biz inanıyoruz ki iman dille söylemek kalp ile tanımak erkanı ile amel etmektir cümle terkibi iman dilin sözüyle kalbin tasdikiyle erkanın ameliyle tasdik etmektir Güzel amel ve söz ile artar İsyan ile azalır süfyan Sevr'den de böyle geliyor Fakıhçılar söyle dedi Söz ancak amelle isabetli ve gerçek olur Söz ve amel ancak niyetle Isabetli ve gerçek olur Söz, amel, niyet ise ancak Sünnete uymakla isabetli Ve gerçek olur Görüldüğü gibi selef halinlerin hepsi Kalp, dil ve ameli Hiçbir ayrıma gitmeden Akıcı olarak bakın tek cümle içerisinde Zikretmişler gördünüz mü? Selef alimleri bunu böyle yapmışken böyle anlatmışlarken nasıl olur da kalp ve dilin ikisini ayrı tutuyorsun? Kalple dili alıyorsun, ayrı tutuyorsun. Amelide tutuyorsun, ayrı tutuyorsun. O diyorsun kemal şartlıdır. İşte bu Selef'in kullandığı cümleleri ne yapmak aslında? Böyle sanki anlamamazlıktan gelip, tahrif edip, yerini değiştirip verilmiş. Ee, yani üzerinde bir takım oylamalar yapmak demek. <Gülüyor> Selef alimlerimiz kalp, dil ve ameli hiç ayrıma gitmeden akıcı olarak bir cümle içerisinde zikretmiş olmaları, aynı zamanda zahiri amellerin imanın olmazsa olmaz olduğuna icma ettiklerine delildir ki bazılarından olmazsa olmaz diye sözler de gelmiş. Çünkü kalp, dil ve ameli hiçbir ayrıma gitmeden aynı akıcı cümle içerisinde kullanmışlar. Buna dikkat bakın. Buraya bas, vurgulayarak söylüyorum. Deselerdi ki onun sıhat şartı, kemal şartı ona göre kalkarlardı. Ne yaparlardı? Bir açıklama yaparlardı. Evet. O zaman tabi burada zahiri amelleri ne dedik biz? Cinsi dedik. Ama kişi zahir amellerden o cinsin içerisinden bir cüz'ü olan bir kısmını terk etse bazılarını terk etse kafir olmaz. Yoldan kişilere eziyet veren şeyleri kaldırması gibi, içki içmesi, zina etmesi gibi mesela. Fakat zahir amellerden bazısını terk ederse ki namaz gibi, kasten namaza o zaman kafir olur. Burada kastettiğimiz cins amelleri. O zaman o namaz haricindeki kemal şartla onlar yerine göre hüküm giyer mesela <gülüyor> haç hakkında bile e, öyle rivayetler var bazı alimler haç konusunda mesela e, alimden suresindeki ayete delil getiriyorlar e, o ayette kafir olduğuna dair hüküm çıkaranlar var e, yine Hz. Ömer'den işte yol bulup da gitmeyen ya Yahudi olarak ölmüş ya Hristiyan olarak ölmüş hiçbir şey fark etmez diye sözlerinde delil getiriyorlar. Ki ondan gelen sahih rivayetle geliyor. Bunun yanında zayıf olarak da gelenler de var. Bununla beraber kafir olan diyenler de var. Ama biz de şöyle diyoruz. Ee, Abdullah bin Şakuk'tan gelen bir rivayet var. Ee, Allah Resulü'nü sahabeleri namazın terkinden başka hiçbir amelleri küfür olarak görmezdi. Ee, bu amel bakımından biz ona o da küfürdür desek bile e, yani bu çünkü iki rivayeti birbiriyle çakıştıramazsın o zaman bu onun gibi küfür değildir demek zorunda kalıyorsun ama dinden çıkarır diyenler hele hele İslam'ın beş şartı üzerinde mesela hangisini terk etse İslam'dan böyle mutlak olarak terk etse İslam'dan çıkar diyenler de var o artık e, konuyu incelersin incelediğim zaman onun hükmü zaten bellidir Kur'an Sünnet'e göre şu an yeri de değil zaten hani tam olarak tartışacak şeyimiz de yok bizim dolayısıyla onu ne yaparsın incelersin ona göre bakarsın yani ama zaten, e, Abdullah bin Şakik hadisi bizim için bir alamettir diye. Yani. Fakletin zaten yani sıhhat e, sıhat mi, kemal mi cinsi için gelmiyor mu? Yani? Başlık cinsi için, için de gelse gelmiyor. içinde namaz var mesela. Namaz komple o cinsinin içinden bir cüzü çeksen namaz gibi sıhati de iptal ediyor. Ama biz dediğimiz yine komple şimdi bağlısız diyor ki şimdi namazın terki küfürdür de değildir diyor. Niye? Bunu diyenler de var. Ha, bunlar da bir takım araştırmalar yapmış. Diğerlerine küçük küfre falan hamle diyorlar. O zaman hiçbir amel, zahir ameli onlar ne yapmış oluyor? Namazı görmüyorsa diğerlerini de görmüyor. Görmeyince de bu sefer e, hiçbir amel, zahir amel kişiyi diyor dinden çıkarmaz. O zaman diyor bu diyor e, imanın kemal şartıdır diyor. Halbuki biz öyle demiyoruz sıhhat şartıdır diyoruz. Ve bunu sadece namazla değil kalbi amelin olmadığına dair de o Numan bin Beşir'den gelen rivayet üzerinde konuşarak Hani Allah korkusu var diyor ama namaz kılmıyor. Bu hadiste beraber açıklayıp hmm. zahir ameli olmayan insanın da kalbi amel de yoktur diye bunu açıklıyoruz. Neyse, de, konuş şeyini daha sonra, dersten sonra da konuşuruz. Ama bu meseleler, dinleyin bunları bir araştırın. Önemli iman konusunda çok bazı konularda netleşmenize sebep olur. Çünkü öyle gelip kafanızı karıştırıyor ki adam hiç duymadığınız sözlerle kaba kalıyorsunuz. Halbuki mesele aslında çok basit meseleler. E, güzel meseleler. Bunlar ilimdir. E, bu dersin de özelliği bu yani. Normal sohbetler değil. Bunlar şimdi yeni adamlar için gerçekten zor meseleler. E, biraz okuyup üstüne durmak gerekiyor. Kaç dakika Kaç dakika oldu? 40 dakika olduysa yine kalalım. Ben bu akşam yine o şeyi yapacaktık. Kaç tadı? 35'te, 45'te. Haber, emir ve nehi yönüyle üçlünün hangisiyle alakalı onun yerine göre tespiti konuşacaktık. Neyse bu akşam böyle daha iyi oldu. Tek konu hakkında. iki ders birden işleyecektik. da böyle, böyle olması daha iyi. Belhamdülillahirrahmanirrahim.